Sabah namazının ardından sabah namazının kazası kılınır mı demişler? Sabah namazından sonra sabah namazının kazası kılınabilir. Burada şöyle bir açıklama yapalım izin verirseniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan pek çok hadis-i şerif nakledilmiş. Bu hadis-i şeriflerin bir kısmında Hazreti Peygamber'in 3 vakitte e, nafile veya kaza namazı kılınmasını yasakladığı ifade ediliyor bu hadislerde. Onlar öğle namazına yaklaşık 10 dakika, 15 dakika kala e, kerahat vakti ve yine akşam namazına yaklaşık olarak 50 dakika 45 50 dakika kala ve tam güneş doğarken bu üç vakitte kaza namazı kılınmaz hmm. nafile namazı kılınmaz. E, dolayısıyla mesela bir insan hemen ikindi namazını kıldıktan sonra ilk vaktinde peşe sıra kaza namazı kılabilir. Ne zamana kadar? Güneş batışına yaklaşık 45 dakika kalaya kadar. Ve yine sabah namazını kılmış, erken vakitlerde kılmış. Henüz güneş doğmadan önce kaza namazı kılabilir. Ee, bunun dışında peki nafile namaz kılabilir mi sabah namazının farzından sonra? Kılamaz. Yine ikindi namazını kıldıktan sonra henüz kerahat vakti girmemişse dahi, biraz önce hadis-i şeriflerde e, zikredildiğine dair söylediğim hadiste, e, yine de ikindi namazından sonra nafile namaz kılınamaz. Özetleyelim, sabah namazının farzını kıldıktan sonra bir insan, Henüz güneş doğmasına vakit varsa kaza namazını kılabilir.